But they just don't know what's in my heart and why I love you so I love you baby like a minor love gold. I'm all sugar let the good time roll. Hey! People live and make believe They keep a lot of dirt up their sleeve But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll baby, baby, let the good times roll Oh, let the baby Come on and let daddy fill your soul Understood, it's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come oh, on, sugar, let the good time roll. Hendrix'ten bir Urking bestesi dinlediniz. Böyle hmm, girsek nasıl olur? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olsun, güzel böyle oldu. Ya tabii, tabii. Evet, tarz. Müthiş, müthiş bir beste. Güzel. Urking. Come on. Gene devam ediyoruz değil mi şeye? Electric Nightland. Hı hı, ıı, Bitiremedik, daha yeni başladık hatta. Evet. Süper. Bu bence çok güzel parçalardan biri Come on. Yani e, Endeks burada aslan gibi bir boğazıcı, şafılcı olduğunu gösteriyor. Çok da güzel çalmış gitarı. <gülüyor> Derle toplu bir parça. Yani bu albümde sevdiğim parçalardan biri benim. Aslında, bu albümde sevmediğim parça var mı? Ya sevmediğim değil de. Yani mesela böyle bir parçayı niye yapmak zorunda kalmışlar? Şimdi dinleriz onu. Mesela Little Miss Strange, bir, bir Noah Redding vestesi <gülüyor> olarak e, sunmuş ona. Noah reading falan söylüyor. Yani ne bileyim orada bir Ayıp olmasın diye konulmuş bir parça gibi çünkü müthiş parçalar buradaki parçalar yani. Hı hı. Ama yani mesela biz konuşurken fonda çalan işte "Rainy Day Dream Away", o, o bile bana göre bin kere daha güzel. "Illness Range" yok böyle bir e, Hendrix'in pop bölümü. E, temsil etmiş ne no öyle herhalde adam hiç olmazsa bir şey yaptım desin diye grupta yani aslında iyi müzisyen yani işte. Dinleyelim "Illness Range". Hadi gel. alıştı işte bak. Noir Redding, Little Miss Strange. Ya parçada Hendrix vokal bile yapmıyor yani. Anlıyor musun? Hı hı. Vokal bile yok. Arkada hani böyle zaten Hendrix'ten beklenen bir şey değil bu. Hani böyle vokalli bir parça. Şey gibi böyle işte Monkeys falan. Herhalde acaba diyorum Noir Redding ve Monkeys'e beraber çıktıkları konserde etkilenip böyle bir parça yaptı. Hendrix de dedi ki ya adamın yani nasıl ki Beatles mesela şeyin davulcularının, ringosların birkaç parçası hmm. ki o bana göre onlar bile bundan üstün. Ama işte böyle bir Little Miss Strange yani Strange Little Song olmuş aslında Little Miss Strange'den fazla yani. Ben Little Miss Strange'i yeterince batırdım. Sen şimdi kronolojiyle kurtar bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bu albümü. <gülüyor> Bu albümün kurtarılacak bir, bir sorunu yok. Şaka yani. Little Miss Strange yani bilmiyorum. Belki Noel Redding'de sorunları varmış. Evet. Ee, belki şarkıyı da sevmiştir bilemiyorum. Hiçbir şey söylemek mümkün oh. değil şu an. Albüm kayıtları sırasında bir sürü müzisyen gelip gidiyor, çalıyor. Tabii. Yani sadece Jimi Hendrix Experience yok burada. Tabii, tabii tabii canım. Kimler var? daha <gülüyor> Alone The Watchtower'ın ilk kayıtları sırasında Brian Jones uğramış. Hı -hı. Piyano çalmış şarkıyı. Evet, evet. Ama o versiyonu kullanılmamış. Evet. Sonra başka kimler var? Woodo Child'da Steve Winwood Ork çalmış. Jefferson Airplane'den Jack Cassidy bas çalmış. Evet, Slide Return'de tabii o müthiş Hı -hı. Ork, Steve Wimood'un yani. Daha sonra Long Hot Summer Night'da Al Cooper Ork çalmış. Hı -hı. Al Cooper her yerden karşıma çıkıyor. Çıkar. Adam zaten <gülüyor> o bir Al Cooper, Mike Bluefield ile beraber yaptıkları Hı -hı. albümden sonra... Oh, iyi mi? Iyi, iyi adamlar yani. Sağlam Al Cooper, sağlam derbeci yani. Hatta aynıcık, uh, Steve Wimood'la çalmayı çok istiyormuş biraz gecikince onunla kayıt yapmaları böyle strese girmiş, benimle çalmak istemiyor diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Faronuyalar <gülüyor> vesaire. Daha sonra albüm kayıtları sırasında Chess Chandler bayağı zorlanmış. Bir kere Cipsy sadece 50 kereden fazla kaydedilmiş Batu abi. Evet. Stüdyoda kayıt sırasında ortalama 20 kişi oluyormuş. Hendrix onlara çalıyormuş. Aralarından herhangi biri güldüğünde, konuştuğunda en baştan kayıt yapmaya başlıyorlarmış. Evet, Chess dur şey anlatıyor, artık şarkılar neredeyse stüdyoda yazılmaya başlanmış. Prodüktör için çok sıkıcı diyor. Bir yandan karısı hamileymiş. <gülüyor> Son derece plansız, kaotik şekilde kayıt yapılıyormuş. Stüdyoya hiçbir şey planlamadan girip sadece kayıt yapıyormuş. Denemeler, denemeler, denemeler, sürekli denemeler. Evet. Artık e, çok sıkılmış Cender. Kalan yüzde elli hissesinde Michael Jeffries'e satmış. İngiltere'ye gitmiş. Evet. Ondan sonra kendisi götürmüş Hendrix. Bence de aslında kendisi götürmesi daha iyi olmuş Hendrix'in sonuçta istediğini yapmış oldu. Özgür aslında bir yes, e, güzel bir parça dinleyelim. Mi dinleyelim. Onu? Ben de çok seviyorum. Evet. Dans şarkısı çok... böyle. Evet, evet. Yani şey bir parça hipçiye. Aslında zor, yani çalınması bayağı zor parçalardan bir tanesi, çok değişik ritimler var, neyse yani. Evet, ritimler çok değişik, onun için dans şarkısı evet. gibi dedim. Evet. Bence daha sonradan dans müziği yapan insanlar dinlemişlerdir. E, tabii, yani mesela normalde işte emriksi, hani vasat bir DJ, illa çalacak olsa hangi parçaları seçerdiği muhtemelen hı hı. cipsiyaz aralarında olurdu yani. Ben de yapıyorum Tabii bir sınıf giy, gi ay yani şey olarak ben onu şey diyorum, <gülüyor> genele çalınması için ama aslında çok çok güzel yani Hendrix Semen 3'ün bitiş parçalardan çok güzel gitar olayları var yani. Dinleyelim o zaman. this road search for your love and buy soul. Hades müthiş, aslında gayet hareketli falan bir parça ama işte dediğim gibi yani bu William Stranger'e de eşdeğer demeyeyim de o tabii biraz daha en azından Hendrix kendi söylüyor falan filan. <gülüyor> ee, sanırım herhalde bu orada beslenmiş gibime geliyor yani daha önce bir hazırlığı olduğuna inanmıyorum ben parçanın. Olabilir. Yani bir, bir o, o sırada çıkmış o herhalde orada değişik ritimlerle çalarak. Çünkü parça bir yerden bir yere çok enteresan geçişler var falan. Ama da, tamam demişler yani hızlı bir parça yapıyoruz, olay budur falan. Şimdi tabii mesela Long e, öyle bir parça. Yani e, sanırım bir anda böyle double albüm olayı e, davasına parçalar, e, Hendrix Ana'dır, inanılmaz e, parçalar işte, Budu Çağır'da <gülüyor> olsun, No Long The işte e, onların dışında. Bunlar zannediyorum biraz e, eski, Bir iki fikirlerden alınıp orada gerçeğe dönüştürülüp konulmuş parçalar. Yani Long Hot Summer Night'ı bak dinleyelim göreceksin. Rainy Day de şey de çıkmış. Uh, Miami Pop Festivali'nde çalmak için gitmişler. İlk gün çalmışlar. İkinci gün yağmur başlamış. Konserler iptal edilmiş. <gülüyor> Dolayısıyla <Doğru. gülüyor> evet, Rainy Day onun için bütün rüyalar gitmiş. Onun üzerine yani. yazılmış. <gülüyor> Long Hot Summer Night'a bakalım. Evet. Burada dediğimiz gibi Al Cooper. Evet. Çıkması onların derdi orada. Bir <gülüyor> All those, All those inside, everybody's on fire, but I'm snowing in a cold, desert. Where are you when it's a hot, cold summer? Where are you when it's a hot, cold summer? Where are you when it's a hot, cold summer? It's time to telephone Well, how you doing? I started to say, can't you tell I'm doing fine? Can't you tell us? It was my baby talking way down across the wall. Al Capra'nın bir şey gelmedi yani. Kim fazla duyamadık yani. ama. <gülüyor> Kim <gülüyor> bilir üzerine neler yaptılar. Evet, evet, evet. Ne hallere girdi. <gülüyor> yani Electric bayağı bir şey, analize aldık yani. E, bu kayıtlar sırasında Hendrix sürekli bir yerlerde çalıyormuş da. Kendi konserinden çıkıp gidip kulüplerde çalıyormuş Session'a. Oradan çıkıp başka birileriyle çalmaya gidiyormuş. Hatta Sing Club diye bir yer vermiş, stüdyonun birkaç sokak ötesinde, bir bodrum. Orası artık ikinci evi gibi olmuş, sürekli orada cemler yapıyorlarmış. Hmm. Müzisyenler geliyormuş, sabahın altısına kadar sürüyormuş, kapıda kuyruklar oluyormuş. Her zaman yaptığı gibi tek yapmak istediği şey çalmakmış, sürekli çalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç olarak da yapmış yani zaten. <gülüyor> Yapmak istediği albümde yapmış sonunda şey diyor bu albüm için mükemmel demiyorum ama bu biziz. Evet bence de o onlar ama albümde mükemmel. Sonuç olarak Billongat yani işte o Little Stranger şey Hendrix frontman, Hı -hı. adam gitar çalıp söylüyor bitti. Hı -hı. Ama Babbalan gibi değil arkasında yani çaldığı alet elektro gitar ve buna göre de arkada bir back, background istiyor. Hı -hı. İşte background da bence. ...onun bulabileceği en ideali olmuş. Şey yaparız, ayakkabıları bu sefer fazla dinleyemeydik, duyamadık. Haftaya biraz şeylerden veririz. Kaptırmalarından, evet, sesyonlarından şey yapalım. yapalım. Bir arada yapalım. bir nefes aldıralım olayı. Öyle diyelim. Bir de şey, bu için ...bana şöyle geliyor, ilk dönem... Işte ...RU Experience sırasında enstrümanıyla... onu nasıl çalabileceğini araştırıyordu o ensesini de çalmalar, ağzıyla çalmalar vesaire. Artık elektrikle leylen geldiğinde gitarının sınırlarını arıyormuş gibi bir hali var. Onunla ne yapabilirim, nasıl sesler çıkarabilirim? E, Artık saat, saat, farklı saat, bir noktaya gelmiştir. Yani sahnedeki e, gitar cambazlıydı. Zaten e, o büyük bir efekt veriyor dinleyenlere. Hı hı. O kendi de biliyor onu, kendi de yaşıyor. Ama tabii bir stüdyo, e, kaydı böyle bir olay değil. Yani orada mesela bir e, müzikte hata olduğu zaman o mooddan çıkabiliyorsun. Yani bir konserde öyle değil, konserde Hı -hı. şansın yok, yenilemek falan diye bir olay yok. Neyse odur. Yani e, ama işte bir sürü şey yapabiliyorsun. Görsel olay var yani karşılıklı bakabiliyorsun seyirciye Hı -hı. E, ve bir an orada e, davulcunda, da da ona göre bir havaya giriyor. Parçayı da iyi değiştirebiliyorsun ama stüdyoda bu böyle değil. Dolayısıyla şeyi düşünmek lazım yani millet görmeden endeksi dinleyecek ve bunu beğenmesi gerekiyor. Dolayısıyla o da zannediyorum bu ağır efektlerle bunu yapmaya çalıştı yani. yani o zamana göre ağır efektler tabii. Şimdi neler... O zamana göre sınırları zorluyor. Evet. zaten. Mümkün. Bence bu. <gülüyor> tamam. Ok. Haftaya devam ederiz. Tamam. <gülüyor>